Fatiha Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hamd olsun alemlerin Rabbi, Rahman Rahim, din gününün tek sahibi ve mutasarrıfı Allah'a. Yalnız sana ibadet, kulluk ederiz, yalnız senden yardım isteriz. Bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiklerinin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine, sapıklarınkine değil. Bakara Suresi Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim Bu o kitaptır ki, kendisinde Allah katından gönderilmiş olduğunda hiç şüphe yoktur. O takva sahipleri için doğru yolun ta kendisidir. O takva sahipleri ki onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar, kendilerine rızık olarak verdiğimizden de Allah yolunda harcarlar. O takva sahipleri ki, Habibim onlar sana indirilene de, senden evvel indirilenlere de inanırlar. Ahirte ise onlar şüphesiz bir bilgi ve inanç beslerler. İşte onlar Rablerinden gelen hidayetin tam üzerindedirler. Asıl muratlarına kavuşanlar da işte onlardır. Şu muhakkak ki küfür edenleri inzar etsen de onlarca bir kendilerini inzar etmesen de inanmazlar. Allah onların kalplerine de Kulaklarına da mühür basmıştır. Gözlerinin üzerinde bir de perde var. En büyük azab onlarındır. İnsanlardan öyle kimseler vardır ki, kendileri iman etmiş olmadıkları halde, Allah'a ve ahiret gününe inandık derler. Halbuki onlar inanıcı insanlar değildir. Allah'ı da iman edenleri de güya aldatırlar. Halbuki onlar kendilerinden başkasını aldatmazlar da yine farkına varmazlar. Kalplerinde bir maraz vardır onların. Allah da marazlarını artırdı. Yalan söylemekte oldukları için de onlara acıklı bir azap vardır. Kendilerine yeryüzünde fesat yapmayın denildiği zaman biz ancak ıslah edicileriz derler gözünü aç. Onlar muhakkak ki fesatçıların ta kendileridir. Fakat şuurlarını işletmezler. Onlara insanların, Müslümanların inandığı gibi inanın denilince biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. Dikkat et ki asıl beyinsizler hiç şüphesiz kendileridir. Fakat bilmezler. Onlar iman edenlere kavuştukları zaman inandık derler. Şeytanlarıyla yalnızca baş başa kalınca ise emin olun. Biz sizinle beraberiz. Biz ancak istihza edicileriz derler. Asıl Allah onlarla istihza eder. Ve taşkınlıkları, azgınlıkları içinde serseri dolaşmalarına mühünet verir. Onlar o kimselerdir ki doğru yolu bırakıp sapkınlığı, eğri yolu satın almışlardır. Demek alışverişler onlara kazanç sağlamamış. Onlar doğru yolu da bulmamışlardır. Onların hali bir ateş yakanın hali gibidir. Ki o ateş çevresindekileri aydınlatınca Allah ışıklarını giderip söndürüp kendilerini karanlık içinde görmez ve şaşkın kimseler halinde bırakıvermiştir. Onlar sağırlar, dilsizler körlerdir. Artık hakka dönmezler. Yahut onların hali gökten buluttan boşanan yağmura tutulmuşun hali gibidir ki onda o yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü, ve şimşek çakışı vardır. Ölüm korkusuyla yıldırımlardan parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Allah kafirleri çepeçevre kuşatandır. O şimşek hemen gözlerini kapıp alı verecek. Onları aydınlatınca ışığı içinde yürürler. Başlarına karanlık çökünce ise dikilip kalırlar. Allah. Dileseydi onların işitmelerini, gözlerini de giderirdi. Şüphe yok ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Ey insanlar! Siz de, sizden öncekileri de yaratan Rabbinize ibadet, kulluk edin. Ta ki takva sahibi olasınız. O Rab ki! Yeryüzünü sizin ikamet ve istirahatiniz için bir döşek, göğü yüksek tavan ve kubbe gibi bir bina yaptı. O, gökten su indirip onunla türlü türlü semerelerden, meyvelerden, mahsullerden sizin için rızık çıkardı o halde. Kendiniz bilip dururken yaratılan o şeylerle Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'in üzerine parça parça sure sure ayet ayet indirdiğimiz Kur'an'ın Allah katından geldiğinden şüphe ediyorsanız haydi. Onun benzerinden siz de meydana bir sure getirin. Allah'tan başka sahicilerinizi, taptığınız putları ve bilginlerinizi de yardıma çağırın. Eğer iddianızda doğru insanlar iseniz fakat bunu yapmazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız artık. Sakının o ateşten ki onun odunu, çırası, ocak taşı insanla o taştır. O ateş kafirler için hazırlanmıştır. Habibim iman eden bir de güzel güzel amel ve hareketlerde bulunan kimselere muştula ki altlarından ırmaklar akan cennetler onların. Kendilerine ne zaman onlardan bir meyve rızık olarak yedirilse her defasında ha bu evvelce de dünyada rızıklandığımız yediğimiz şeydi diyecekler. Ve o rızık renkte Şekilde birbirinin benzeri Fakat tatta Keyfiyette başka başka Ve çok yüksek Ve müstesna kıymetlerde olmak üzere Kendilerine sunulacak Orada Çok temiz zevcelerde Onların Hem orada onlar Daimde kalıcıdırlar Hakikat Bir sivrisinek olsun Daha üstündeki büyüğü olsun Herhangi bir şeyi Allah Mesel ve misal getirmekten çekinmez. Artık iman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Kafirler ise Allah bu misal ile ne murad etmiştir derler. Allah onunla bir çoğunu şaşırtır. Yine onunla bir çoğunu yola getirir. Onunla fasıplardan başkasını şaşırtmaz. O var ki Allah'ın kitaplarında Muhammed'e iman etmeleri hakkındaki ahit ve emrini onu teyitle ettikten sonra bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi kısımlık rabıtalarını, cemiyet birliğini, peygambere imanda birleşmeyi keserler. Yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte onlar husrana Maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Allah'a nasıl olup da küfrediyor? Onun varlığını ve birliğini inkar ediyorsunuz. Halbuki siz ölüler iken, henüz babalarınızın sulbünde bir nutfe iken, annelerinizin rahminde sonra da dünyada sizi o diriltti. Sonra sizi yine o öldürdü. Tekrar sizi kabirde ve haşirde o diriltecek ve nihayet haşirden sonra yine yanınız ona döndürüleceksiniz. Yerde ne varsa hepsini sizin faideniz için yaratan, sonra iradesi göğe yönelip de onları yedi gök halinde tesviye ve tanzim eden, sapasağlam yapan odur ve o her şeyi hakkıyla bilendir. Hani Rabbin meleklere muhakkak ben yeryüzünde benim emirlerimi tebliğ ve infaze memur bir halife, bir insan Adem yaratacağım demişti. Melekler de biz seni dinle tesbih ve seni takdis ayıplardan, eş koşmaktan eksikliklerden tenzih edip dururken yerde orada bozgunculuk edecek kanlar dökecek, kimse mi yaratacaksın demişlerdi. Allah da sizin bilemeyeceğinizi her halde ben bilirim demişti. Adem'e bütün isimleri öğretmişti. Sonra onları, onların delalet ettikleri alemleri, eşyayı meleklere gösterip doğrucular iseniz her şeyin iç yüzünü biliyorsanız bunları adlarıyla bana haber verin demişti. Melekler de seni tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Çünkü her şeyi hakkıyla bilen, hüküm ve hikmet sahibi olan şüphesiz ki sensin sen demişlerdi. Allah, ey Adem, onları adlarıyla kendilerine haber ver deyip de o da onları isimleriyle söyleyiverince şöyle dedi. Size demedim mi ki göklerin ve yerin gaybını şüphesiz ben bilirim. Neyi açıklarsanız neyi de gizlemişseniz ben biliyorum. Hani meleklere, Adem'e yahut Adem için Allah'a secde edin demiştik de şeytanların reisi olan iblisten başkası hemen secde etmişlerdi. O ise dayatmış, kibirlenmek istemişti. Zaten de o kafirlerdendi. Ve demiştik ki, ey Adem sen eşinle beraber cennette yerleş. Ondan, cennetin yiyeceklerinden neresinden isterseniz ikiniz de bol bol yiyin fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa ikiniz de nefsine Zulmedenlerden olursunuz. Bunun üzerine şeytan onların ayağını oradan kaydırıp içinde bulunduklarından, onun nimetlerinden onları çıkarıvermiş. Mahrum edivermişti bizde. Kiminiz kiminize düşman olarak inin. Yeryüzünde sizin için bir vakte ömrünüzün sonuna kadar durak ve faydalanacak şey vardır demiştik. Derken, Adem Rabbinden kelimeler belleyip aldı, ona yalvardı. O da tevbesini kabul etti. Çünkü tevbeyi en çok kabul eden, asıl esirgeyen O'dur. Evet öyle dedik. Hepiniz oradan inin. Sonra size benden bir hidayetçi rehber gelir de, kim benim hidayetimin izince giderse, Artık onlara hiçbir korku ve tehlike yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. O küfredenler, ayetlerimizi yalan sayanlar yok mu? Onlar ateşin, cehennemin arkadaşlarıdır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. Ey İsrail, Yakup oğulları! Size, atalarınıza, İhsan ettiğim bunca nimetlerimi hatırlayın. Peygamber'e iman hususundaki tavsiyemi yerine getirin. Ben de size karşı olan ahdimi yapayım. Bir de vefayı tek hususunda benden korkun. Nezdinizdeki Tevrat'ı tasdik edici ve doğrultucu olarak indirdiğim Kur'an'a iman edin. Onu inkar edenlerin ilkesiz olmayın ayetlerimi az bir baha ile bayağı bir menfaat mukabilinde değişmeyin. Ancak benden korkun. Kendiniz bilip dururken hakkı batıla karıştırıp da gerçeği gizlemeyin. Dost doğru namaz kılın, zekat verin. Rükû eden müminlerle birlikte rükû edin. Cemaate devam edin. Ey Yahudi bilginleri! Siz insanlara iyiliği, gerçeği ve Peygamber'e iman etmeyi emredersiniz de kendinizi unutur musunuz? Halbuki kitap, Tevrat da okursunuz. Hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? Hem sabır ve sebat ile hem namazla haktan yardım isteyin. Gerçi bu elbette büyük, ağır ve çetin bir şeydir. Ancak Allah karşı yüksek saygı gösterenlere göre öyle değil. O yüksek saygı gösterenler ki onlar hakikaten Rablerine kavuşucu ve hakikaten ancak ona dönücü olduklarını bilirler de namazlarını o vecih ile kılarlar. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim bunca nimetimi, ve sizi bir zaman alemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın. Ve öyle bir günden korkun ki o günde hiçbir kimse, hiçbir kimse namına bir şey ödeyemez. Ondan herhangi bir şefaat kabul olunmaz. Ondan bir fidye bedel alınmaz onlara. Allah'ın azabından kurtulmak hususunda yardım da edilmez. Yine hatırlayın o zamanı ki yeni doğan oğullarınızı boğazlayıp kızlarınızı sağ bırakmak yahut kadınlarınıza utanılacak türlü fenalıklar yapmak suretiyle size atalarınıza işkencenin en kötüsünü yüklemekte devam eden Firavun hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda bu azapta ve kurtarmada Rabbinizden gelen büyük bir imtihan vardı sizin için. Hem hatırlayın o demleri ki sizin sebebinize denizi yarıp da hepinizi kurtarmış. Firavun hanedanını ise kendinizle gözlerinizle bakıp dururken suda boğmuştuk. Hani Musa ile 40 gece turda kalmak ve ondan sonra kendisine Tevrat verilmek üzere ovaidleşmiştik. Yine siz onun arkasından nefsinizin zalimleri olarak Samir'inin ilah diye gösterdiği buzağa tutunmuş onu ilah edinmiştiniz. Bil ahare sizi bundan sonra da affetmiştik. Gerekti ki şükredesiniz. Hani Musa'ya sapıktan ayrılıp doğru yola gelesiniz diye Tur'da o kitabı Tevrat'ı ve Furkan'ı Hak ile batılı ayırt eden hükümleri vermiştik. Ve hani Musa, kavmine ey kavmim, siz buzağıya tutunmakla, onu ilah edinmekle şüphesiz kendinize yazık etmişsiniz. Hemen yaradanınıza tevbe edip nefislerinizi öldürün, ıslah edin. Böyle yapmanız yaradanınızın katında sizin için çok hayırlıdır demişti de. Allah da Tevbelerinizi kabul etmişti. Çünkü o tevbeleri en çok kabul edenin, en çok esirgeyenin ta kendisidir. Bir de hatırlayın o zamanı ki siz Musa ile birlikte Allah'a karşı özür dilemek, onun emirlerini dinlemek üzere çıktığınız vakit, Ey Musa! Biz Allah'ı apaşikar görünceye kadar sana katiyen iman etmeyiz demiştiniz de gözünüz bakıp dururken sizi o yıldırım sayha çarpmıştı. Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmiştik. Gerekti ki şükredesiniz. Ve tihte güneşin sıcaklığından korunmanız için üstünüze ince bir bulutu gölge yapmış. Size orada kudret helvasıyla yel ve kuşunu bıldırcın etini indirmiş. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyilerinden, güzellerinden, en temiz ve helal olanlarından yiyin. Onları gizlice saklayıp ve biriktirip de nankörlük ve tamakarlık etmeyin demiştik. Onlar o nankörlükleriyle bize zulmetmemişler. Fakat kendi kendilerine zulmetmişlerdi. Hani tihden çıktıktan sonra şu kasabaya girip dilediğiniz yerde istediğinizi bol bol yeyin. Kapısından secde ederek, eğilerek, saygı göstererek girin. Dilediğimiz kıttadır. Günahlarımızın dökülüp düşmesidir deyin. Tevbe edinde o sayede kusurlarımızı örtelim. İyilik ve itaat edenlerin ecrini ise daha artıracağız demiştik. Evet öyle demiştik de içlerinden nefislerine zulmedenler, sözü kendilerine söylenenden başkasına çevirmişlerdi biz de. O salimlerin üstüne gökten ettikleri fıskın karşılığı olmak üzere murdar bir azap indirmiştik. Bir de hani Musa? Tih çölünde susayan kavmi için su arayınca asanı taşa vur demiştik de. Ondan on iki sıpt adedince on iki pınar kaynamış ve her sınıf su alacağı yeri öğrenmişti. Demiştik ki Allah'ın rızkından yiyin, için fakat yeryüzünde fesatçılar olarak taşkınlık yapmayın. Hani siz ''Ey Musa! Bir çeşit yemeğe, kudret helvasıyla, bıldırcın etine mümkün değil. Dayanamayız. O halde bizim için Rabbine dua et de. Yerin bitirdiği şeylerden sebze, acur, sarımsak, mercimek ve soğan çıkarsın.'' demiştiniz. Musa da o hayırlı olanı şu daha aşağı olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyleyse bir şehre inin. Çünkü orada size istediğiniz sebzeler var demişti. Onların üzerine horluk ve yoksulluk vuruldu. Allah'tan bir gazaba da uğradılar. Bu onların Allah'ın ayetlerini inkar ettiklerinden, Peygamberlerini haksız yere öldürdüklerinden de, bu isyan eylediklerinden ve maasiyle aşırı gittiklerinden de. Şüphe yok ki senden evvel peygamberlere iman edenler olsun. Musa dinini kabul eden Yahudiler olsun. Nasrani, Hristiyan ve Sabi'ler olsun. Kim? Peygamberin şeriatına göre Allah ve ahiret gününe inanır. Bununla beraber o şeriatın emri ve çiğ ile salih, iyi amel ve harekette bulunursa elbette. Onların Rableri katında ecirleri, mükafatları vardır. Hem onlara bir korku da yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Hani sizden Tevrat ile amil olacağınıza dair sapa sağlam söz almıştık. Tozu da tepenize ini verecek bir durumda üstünüze kaldırmıştık ve demiştik ki size verdiğimiz kitabın hükümlerini kuvvetle tutun. Onda onlarla amel etmek lüzumunu hatırlayın. Ta ki cehennemden, günahlardan sakınmış olasınız. Sonra onun Tevrat'ı kabul edişinizin arkasından yine yüz çevirmiştiniz. İşte eğer üzerinizde Allah'ın fazla rahmeti olmasaydı, elbette maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanlardan olacaktınız, mahvolacaktınız. Ant olsun. İçinizden cumartesi gününe saygı göstermek hakkındaki dini hududu balık avlamak suretiyle çiğneyip geçen eylelilerin hallerini, başlarına gelenleri de herhalde bilip öğrenmişsinizdir. İşte biz onlara Davut lisanıyla hor ve zelil maymunlar olun dedik. Üç gün sonra hepsi helak oldu. Binanaley onu hem önündekilere o zaman hazır olanlara hem ardındakilere sonradan geleceklere ibret verici ceza ve müminlerden takvaya erenlerde bir öğüt yaptık. Bir zamanda Musa kavmine Allah size herhalde bir inek boğazlamanızı emrediyor demişti. Onlar, bizi eğlence mi ediniyorsun demişti. Musa da, ben cahillerden olmaktan Allah'a sığınırım demişti. Yine demişlerdi ki, bizim için Rabbine dua et de, onun o ineğin ne olduğunu, kaç yaşında olacağını bize iyice açıklasın. Musa da, Allah diyor ki o ne çok yaşlı ne de pek genç değil. İkisi ortası bir inektir. Artık emrolunduğunuz şeyi yapın demişti. Tekrar şöyle söyledilerdi. Bizim için Rabbine dua et de. Onun rengi nedir? Bize tam açıklasın. O da Rabbim diyor ki o bakanlara ferahlık verecek sapsarı bir inektir demişti. Yine demişlerdi. Bizim için Rabbine dua et de. O nedir? Apaçık anlatsın bize. Çünkü bizce birçok inekler birbirine benziyor. Allah dilerse istenen ineği bulmaya muvaffak oluruz. Yahut hidayete erdirilmiş bulunuruz. Musa Şöyle dedi, Rabbim buyuruyor ki, o ne boyundura koşulu koşulup arazi sürecek, ne ekin sulayacak bir inek değildir. Salmadır yahut ayıptan salimdir. Hiçbir alacası da yoktur. Onlar, işte şimdi hakikati getirdin, vasfını tas tamam bildirdin dediler. Bunun üzerine o ineği bulup boğazladılar ki az kaldı bunu yapmayacaklardı hani siz bir kimse öldürmüştünüz de onun katili hakkında birbirinizle atışmıştınız her biriniz suçu üstünüzden atmıştınız halbuki Allah sizin gizleyecek olduğunuz şeyi açığa vurandı onun için biz ona öldürülen o adama kesilen o ineğin bir parçasıyla vurun demiştik işte Allah böylece ölüleri diriltir. Size ayetlerini, kudretini açıklayan delilleri, alametleri, mucizeleri gösterir. Gerek ki aklınızı başınıza alasınız. Sonra bunun arkasından yine kalpleriniz katılaştı. Şimdi o taş gibi yahut daha katı. Çünkü taşın öylesi vardır ki ondan ırmaklar kaynar. Öylesi vardır ki yaratılıp ondan su fışkırır. Öylesi de vardır ki Allah korkusuyla yukarıdan aşağı düşer. Yüksekten aşağı yuvarlanır. Allah! Ne yaparsanız hiçbirinden gafil değildir. Artık ey müminler! Onların Yahudilerin size inanacaklarını umar mısınız? Halbuki onlardan hamlık eden bir zümre vardır ki Allah'ın kelamını, Tevrat'ı dinlerlerdi de akılları aldıktan sonra onlar bunu bile bile tahrif ve tahrir ederlerdi. Yahudi münafıklar iman edenlere kavuştukları zaman inandık derler birbirine dönüp halvet oldukları vakit ise aralarındaki ileri gelenler münafıklık eden arkadaşlarına Allah'ın size açtığı şeyi Resulullah'ın sıfatlarına ve saireye dair Tevrat'ta öğrettiklerini Müminler onunla Rabbiniz katında aleyhinizde kuvvetli delil getirsinler diye mi onlara söyleyip duruyorsunuz buna aklınız ermiyor mu? derler. Onlar bilmiyorlar mı ki Allah? Ne gizlerlerse ne açıklarlarsa hepsini bilir. Onların içinde ümmiler de var ki kitabı Tevrat'ı bilmezler. Bütün bildikleri yalnız reislerinin telkin ettikleri bir sürü kuruntu ve yalandan başkası değil. Onlar başka değil. Yalnız zanda ve cehalette kalmış bulunuyorlar. Artık elleriyle kitabı, Tevrat'ı yalan yanlış yazıkta sonra onu az bir baha ile satabilmek için bu Allah katındadır diye gelenlerin vay haline, vay ellerinin yazdıklarından başlarına geleceklere, vay şu kazanmakta oldukları rüşvet, günah yüzünden onlara peygamber onları cehennemle korkuttuğu zaman da atalarımızın buzağa taptıkları sayılı ve mahdut günlerden 40 günden başka fazla bize katiyen cehennem azabı dokunmayacak dediler. Söyle Habibim ki Allah katından bu hususta bir ahdi mi elde ettiniz? Ondan böyle bir sözüm mü aldınız ki Allah ahdinden Asla caymaz. Yoksa Allah'a karşı bilmeyeceğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Hayır, iş öyle değil. Kim bir kötülük günah kazanır da, suçu kendisini çepeçevre kuşatırsa, onlar cehennemin sahipleridirler. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere kalıcıdırlar. İman edip güzel güzel amel, ve hareketlerde bulunanlara gelince, onlar da cennetin arkadaşlarıdırlar. Onlar orada muhallettirler, Ebedi kalacaklardır. Hani İsrailoğullarından Allah'tan başkasına ibadet etmeyin. Anaya, babaya, hısımlara, yetimlere, yoksullara iyilik yapın. İnsanlara güzellikle söyleyin. doğru namaz kılın. Zekat verin diye emretmiş, teminatlı söz almıştık. Sonra bu sağlam sözünüze karşı içinizden birazınız harf olmak üzere arka döndünüz. Ve siz de atalarınız gibi hala yüz çevirmekte berdavamsınız. Hani sizden ey Yahudiler, birbirinizin kanlarını haksız yere akıtmayın. Kendinizi kendi yurtlarınızdan çıkarmayın diye Pati söz almıştık. Sonra siz de buna karşı ikrar vermiştiniz. Ve hala bu yolda aleyhinizle şahitlik edip duruyorsunuz da. Öyle olduktan sonra sizler yine onlarsınız ki işte kendilerinizi öldürüyor. İçinizden bir fırkayı yurtlarından çıkarıyor. Aleyhlerinde günah ile düşmanlıkla birleşip yardımlaşıyorsunuz. Eğer size esir olup gelirlerse, kendileriyle fidyeleşir, esir mübadelesi yapar. Yine onların yurtlarında kalmasına müsaade etmezsiniz. Halbuki onların çıkarılması size haram kılınmıştı. Yoksa siz kitabın fidyeye ait bir kısmına inanıyorsunuz da, katli nefsi, nefiyi, kötülükte yardımlaşmayı men eden bir kısmını İnkar mı ediyorsunuz şu halde? İçinizden böyle yapanların cezası dünya hayatında bir rüsvaylıktan, esir ve makhur yaşamaktan, kahrolmaktan başka bir şey değildir. Kıyamet gününde de onlar azabın en çetinine itileceklerdir. Allah ne yaparsanız hiçbirinden gafil değildir. Onlar ahirete bedel, dünya hayatını satın almış kimselerdir. Bundan dolayı kendilerinden azap kaldırılıp hafifletilmeyecek. Onlara yardım da edilmeyecektir. olsun. Musa'ya o kitabı verdik. Ondan Musa'dan sonra da birbiri ardınca aynı şeriatla memur peygamberler gönderdik. Meryem'in oğlu İsa'ya da beyineler, gayet açık bürhanlığa mucizeler verdik ve onu ruhul kudüs ile destekledik. Demek size ne vakit bir peygamber gönüllerinizin hoşlanmadığı bir şeyi getirirse kibirlenmek isteyeceksiniz de kiminiz yalanlayacak, kiminiz de öldüreceksiniz, öyle mi? Yahudiler peygamberlerle istihza yolunda dediler. Kalplerimiz perdelidir. Kaşarlanmıştır. Perdelenmiştir. Bize ne söylersen kar etmez. Öyle değil. Allah onları küfürleri yüzünden rahmetinden kovmuştur. Onun için ancak birazı iman edeceklerdir. ki? Onlara Allah katından nezlerinde yanlarında bulunan Tevrat'ı tasdik edici ve doğrultucu bir kitap Kur'an geldi. Ki daha evvel küfredenlerin Arap müşriklerinin aleyhine Allah'tan böyle bir fetih istiyorlardı. İşte Tevrat'ın şehadet ve sarahatıyla tanıdıkları o şey. Kur'an kendilerine gelince onu hasetlerinden ve melki hırslarından dolayı Küfür ettiler. Artık Allah'ın laneti o kafirlerin tepesine. Onlar Allah'ın kullarından kimi dilerse ona fazm-ı kereminden vahyi, peygamberliği indirmesini öteden beri arzu ettikleri, gönülledikleri, haset ettikleri için. Allah'ın bu kere indirdiği şeyi Kur'an'ı da inkar etmek suretiyle, nefislerini ne kötü şeye değişip sattılar da gazab üstüne gazaba döndüler. O kafirler için kendilerini hor ve hakir edici bir azap vardır. Bir de onlara Yahudilere Allah'ın indirdiği şeye Kur'an'a iman edin denildiği zaman biz bize indirilen Tevrat'a inanırız der. Bir de Ondan başkasına küfrederler. Halbuki o gönderilen kitap, nezdlerindeki, yanlarındaki Tevrat'ı doğrultan bir gerçektir. deki ki Habibim, öyleyse, müminler idinizde, Tevrat'a inanıyordunuzda, daha evvel Allah'ın peygamberlerini neye öldürüyordunuz? Ant olsun. Musa size en açık delilleri getirdi. Sonra siz onun ardından gıyabında o buzağıya tapındınız. Onu ilah edindiniz. Siz öyle zalimlersiniz. Bir vakit size verdiğimiz Tevrat'ı kuvvetle tutun, ona sımsıkı yapışın, söz dinleyin diye. Tuğru tepenizin üstüne kaldırıp sizden teminatlı vaat almıştık. Kulağımızla dinledik, kalbimizle isyan ettik demişlerdi. Çünkü küfürleri yüzünden özlerine buzağı bir su gibi içirilmiş, iyice işlemişti. De ki, eğer mümin kimseler iseniz, inancınız size ne kötü şey emrediyor. Habibim söyle, Allah yanında ahiret yurdu, cennet, diğer insanların değil de yanınız sizin ise ve bu davanızda, doğruculardan giseniz haydi ölümü temenni edin bunu canınıza minnet bilin fakat onlar önceden elleriyle işlediklerinden kötü amellerinden Tevrat'ı tahrif ettiklerinden ötürü onu ölümü hiçbir zaman arzu edemezler Allah o salimleri hakkıyla bilendir andolsun sen onları, Yahudileri, insanlardan, hatta müşrik olanlardan ziyade hayata düşkün bulacaksın. Onlardan her biri arzu eder ki kendisine bin yıl ömür verilsin. Halbuki onun çok yaşatılması kendisini asaptan uzaklaştırıcı değildir. Allah, onlar ne işlerlerse hakkıyla görür Habibim de ki, kim Cebrail'e düşman olursa kahrından gebersin. Çünkü kendinden önceki kitapları tasdik edici ve doğrultucu ve müminler için aynı hidayet ve müjde olan Kur'an'ı Allah'ın izniyle senin kalbinin üstüne o indirmiştir. Kim Allah'a meleklerine peygamberlerine Cebrail'e Mikâil'e düşman olursa şüphesiz Allah da o gibi kafirlerin düşmanıdır. Andolsun. Biz sana apaçık ayetler indirdik. Onları fasıklardan başkası inkar etmez. Onlar ne zaman bir ahit ile bağlandılarsa içlerinden bir güruh onu bozu vermedi mi? Hayır. Bir güruh değil. Onların çoğu ahit tanımazlar iman etmezler. Onlara ne zaman Allah katından nezlerindeki yanlarındaki kitabı tasdik edici ve doğrultucu bir peygamber geldiyse kendilerine kitap verilen o kimselerden bir güruh sanki onlar hakikatı bilmiyorlarmış gibi Allah'ın kitabını sırtlarının arkasına atmış ondan yüz çevirmiştir. Şeytanların Süleyman'ın mülkü saltanat ve nübüvveti aleyhine uydurup takip ettikleri şeylere, yalanlara uydular. Halbuki Süleyman asla kafir olmadı. Fakat o şeytanlar kafirdiler ki insanlara sihri, büyücülüğü ve Babil'deki iki meleğe Harut ve Marut'a indirilen şeyleri öğretiyorlardı. Halbuki onlar o iki melek, biz ancak fitneyiz. İmtihan için gönderilmişizdir. Sakın sihir büyü yapıp da kafir olma demedikçe hiçbir kimseye sihir öğretmezlerdi. İşte onlardan, o iki melekten koca ile karısının arasını ayıracak şeyler öğrendiler. Halbuki sihirbazlar Allah'ın izni olmadıkça onunla hiçbir kimseye zarar verici, onlar ise kendilerini zarara sokacak, onlara faide vermeyecek şeyleri öğreniyorlardı. Amdolsun onlar muhakkak biliyorlardı ki onu sihri satın alan, ona ravaç veren kimsenin ahiretten hiçbir nasibi yoktur. Onların kendilerini cidden ne kötü şey mukabilinde sattıklarını bilmiş olsalardı. Eğer onlar, Yahudiler, Peygamber'e ve Kur'an'a iman edip de sihir yapmak gibi günahlardan sakınmış olsalardı, Allah katından kazanacakları sevap haklarında elbet daha hayırlı olurdu. Eğer bunu bilselerdi. Ey iman edenler! Ra'ina demeyin, unzurna deyin, söze iyi kulak verin. Kafirler için çok acıklı bir azap vardır. Ehli kitaptan olan kâfirler de Allah'a eş koşan, müşriklerde size Rabbinizden hiçbir hayır indirilmesini istemezler. Allah ise rahmetiyle kimi dilerse onu mümtaz kılar. Allah en büyük lütfu inayet sahibidir. Biz nesettiğimiz? hükmünü diğer bir ayetle değiştirdiğimiz veya unutturduğumuz, geri bıraktırdığımız bir ayetin yerine ya ondan daha hayırlısını yahut onun benzerini getiririz. Allah'ın her şeye kemaliyle kadir olduğunu bilmedin mi? Elbette bildin. Göklerin ve yerin mülkü tasarrufu hakikaten Allah'ın olduğundu. Ve sizin Allah'tan başka ne bir yar ne de hakiki bir yardımcı bulunmadığını bilmedin mi? Yoksa siz de ey Yahudiler evvelce Musa'ya sorulduğu gibi peygamberinizi sorguya mı çekmek istiyorsunuz? Kim imanını küfür ile değişirse dümdüz yolu sapıtmış olur. Ehli kitaptan birçoğu Hak kendilerince besbelli olduktan sonra ruhlarındaki hasetten ötürü sizi imanınızdan sonra küfre döndürmek hevesine düştü. Allah'ın emri gelinceye kadar şimdilik onları bırakın, serzenişte etmeyin. Şüphesiz ki Allah her şeye hakkıyla kadirdir. Namazı dosdoğru kılın, zekat verin. Kendiniz için önden ne hayır yollarsanız, Allah katında onu bulacaksınız. Şüphesiz Allah. Ne yaparsanız kemaliyle görücü ve ona göre mükafatını vericidir. Yahudiler ve Hristiyanlar dediler ki, Yahudi veya Nasrani olanlardan başkası asla cennete girmeyecek. Bu onların kuruntularıdır, Habibim. Onlara söyle. Eğer bu iddianızda doğrucu kimseler iseniz, bürhanınızı getirin. Hayır. Kim taat ve amelinde ihsan mertebesine yükselerek, yüzünü kendini tas tamam Allah'a teslim ederse, işte ona Rabbi katında amelinin eczi olarak cennet vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmazlar. Yahudiler, Hristiyan saymaya değer bir şeye sahip değil dediler. Hristiyanlar da Yahudiler saymaya değer bir şeye sahip değil dediler. Halbuki hepsi de kendilerine indirilen kitabı sözde okuyorlar. Okumak bilmeyenler de tıpkı onların dediklerini söyledi. Artık Allah ihtilafa düşmekte oldukları bu davada kıyamet günü aralarında hükmünü verecektir. Allah'ın mescitlerinde secde edilen ibadet yerlerinde onun adının anılmasını men edenlerden, onların harap olmasına koşandan daha zalim kimdir? Onların hakkı oralara korkak korkak girmekten başkası değildir. Dünyada rüsvaylık onlarındır. Ahirette en büyük azap da yine onların. Meşrik de Allah'ındır, mağrip de. Onun için nereye, hangi yöne döner, yönelirseniz Allah'ın yüzü, kıblesi oradadır. Şüphe yok ki Allah vasidir, hakkıyla bilicidir. Onlar, Yahudiler ve Hristiyanlar, Allah kendine çocuk edin de dediler. Haşa. O bu gibi şeylerden pak ve münezzehtir. Bir akis, göklerde ve yerde ne varsa hepsi O'nun, hepsi de O'nun emrine rağmdırlar. Göklerin ve yerin yaratıcısıdır O. O bir şeye hükmetti mi, O'na ancak ol der, O da verir. Hakikati bilmeyenler veya bilip de bilmezden gelenler, ne olur? Allah bizimle senin hak peygamber olduğuna dair yüz yüze bir söylese, konuşsa, yahut bu babda bize bir ayet mucize gelse dediler. Onlardan evvelkiler de tıpkı onların söyledikleri gibi söylemişlerdi. Kalpleri birbirine ne kadar da benzemiş. Biz hakikatları iyice bilmek isteyenlere ayetlerimizi apaçık göstermişizdir. Habibim. Şüphe yok ki biz seni rahmetimizin kamil bir müjdecisi ve azabımızın gerçek korkuducusu ve habercisi olarak o hak Kur'an ile gönderdik. Sen cehennemin arkadaşlarından, cehennemlik olanların küfürde ayak diremelerinden mesul olacak değilsin. Ne Yahudiler ne Hristiyanlar. Sen onların dinine uyuncaya kadar asla senden hoşnut olmazlar. De Allah'ın hidayet yolu olan İslam yok mu? İşte doğru yolun ta kendisi odur. Eğer vahiy ile sana gelen bunca ilimden sonra bir farz onların heva ve heveslerine uyacak olursan an doğsun. Senin için Allah'tan başka koruyacak ne hakiki bir dost ne de Hakiki bir yardımcı yoktur. Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler onu tilavet hakkını tam gözeterek okurlar. İşte ona iman edenler bunlardır. Kim ona küfrederse onlar da maddi ve manevi en büyük zarara uğrayanların ta kendileridir. Ey İsrailoğulları! Size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve sizi bir zaman alemler üzerine hakikaten mümtaz kılmış olduğumu hatırlayın. O günden sakının ki hiçbir kimse kimseden yana bir şey ödeyemez. Kimseden bedel kabul olunmaz. Kimseye de şefaat fayda vermez. Ve onlara başka herhangi bir yardım da edilmez. Ve hatırlayın o zaman ki, Rabbi İbrahim'i bir takım kelimelerle, emirleriyle imtihan edip de o bunları tamamen yerine getirince seni insanlara imam, rehber yapacağım buyurmuş. İbrahim zürriyetimden de demiş Allah ise. Zalimler ahdime, rahmetime, imametime, taatıma eremez demişti. Hani Beyti i Şerif'i, Kabe'yi insanlar için bir toplantı yeri ve emin bir mahal yapmıştık. Hatırlayın, siz de İbrahim'in makamından bir namazgah edinin, İbrahim ile İsmail'e de. Evimi tavaf edenler, ibadet kastıyla orada kalanlar, rükû ve sücud eyleyenler, namaz kılanlar için titizlikle temizleyin diye kuvvetli emir vermiştik. Hani İbrahim Ya Rab, burasını emniyetli bir şehir yap ve ahalisinden Allah'a ve ahiret gününe inananları yemiş, hububat gibi mahsullerle rızıklandır demişti. Allah da kafir olanı dahi kısa bir zaman için yaşadığı müddetçe faidelendireceğim. Sonra onu cehennem azabına icbar edeceğim. Varacağı yer ne kötüdür buyurmuştu. Hani İbrahim o beytin temellerini yahut duvarlarını İsmail ile birlikte yükseltiyordu da ikisi de şöyle dua etmişlerdi. Ey Rabbimiz! Bizden şu hizmeti kabul buyur. Şüphesiz hakkıyla işiten, kemaliyle bilen sensin sen ey Rabbimiz. İkimizi de sana teslimiyetle sabit kıl. Soyumuzdan da yalnız sana boyun eğen Müslüman bir ümmet yetiştir. Bize ibadet edeceğimiz yerleri, hac amellerini göster, öğret. Tevbemizi de kabul et. Çünkü tevbeleri en çok kabul eden ve müminleri hakkıyla esirgeyen sensin sen. Ey Rabbimiz! Onların, Müslim olan o soyumuzun içinden, onlara senin ayetlerini okuyacak, onlara kitabı, Kur'an'ı, hikmeti, ondan hükümleri öğretecek, onları şirkten iyice temizleyecek bir peygamber gönder. Şüphesiz, yegane galip, sununda tam hikmet sahibi sensin sen. Kendini bilmeyenden başka, kim İbrahim'in dininden yüz çevirir? Amd olsun ki biz onu dünyada beğenip seçmişizdir. O şüphe yok. Ahirette de muhakkak salihlerden yüksek derece erbabındandır. Rabbi ona kendini hakka teslim et dediği zaman o alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. İbrahim bunu aynı şeyi oğullarına da tavsiye etti. Torunu Yakup da öyle yaptı. Ey oğullarım! Allah sizin için İslam dinini beğenip seçti o halde. Siz de başka değil ancak Müslümanlar olarak can verin dedi. Yoksa ey Yahudiler ölüm Yakup'un önüne geldiği vakit siz de orada hazır idiniz? Hayır. O oğullarına, benden, ölümümden sonra neye ibadet edeceksiniz? Dediği zaman onlar senin ilahına ve babaların İbrahim'in, İsmail'in, İshak'ın bir tek ilah olan Allah'ına ibadet edeceğiz. Biz ona teslim olmuşuzdur demişlerdi. Onlar birer ümmetti gelip geçti. O ümmetlerin kazandığı kendilerinin sizin kazandığınızda ey Yahudiler, sizin ve siz onların işlemiş olduklarından mesul olacak değilsiniz. Yahudi ve Hristiyanlar Müslümanlara Yahudi veya Nasrani olun ki doğru yolu bulasınız dediler. De ki Habibim, hayır. Biz muvahhid. Allah'ı bir tanıyarak ve Müslim olarak İbrahim'in dinindeyiz. O, Allah'a eş tutanlardan değildi. Ey müminler, deyin ki, biz Allah'a, bize indirilene Kur'an-ı Kerim'e, İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a, Yakub'a ve torunlarına, Esbat'a, indirilenlere, Musa'ya, İsa'ya verilenlere, ve bütün peygamberlere, Rableri katından verilen kitap ve ayetlere iman ettik. Onlardan hiçbirini kimine inanmak, kimine inkar etmek suretiyle diğerinden ayırt etmeyiz. Biz Allah'a teslim olmuş Müslümanlarız. Artık eğer onlar da sizin bu iman ettiğiniz gibi iman ederlerse, muhakkak doğru yolu bulmuşlardır. Şayet yüz çevirirlerse onlar size karşı ancak muhalefettedirler. Habibim, o surette onlara karşı Allah sana yeter. Allah seni siyanet edecek, koruyacaktır. O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Biz Allah'ın boyasıyla boyanmışızdır. Allah'tan daha güzel, boyası olan kim? Biz ona kulluk edenleriz. De ki Habibim, siz Arap'tan bir peygamber geldi diye bizimle Allah hakkında çekişiyor musunuz? Halbuki O bizim de Rabbimiz. Sizin de Rabbinizdir. Dilediğini O seçer. Bizim yaptıklarımızın mükafatı bize, sizin yaptıklarınızın mücazatı size ait. Biz O'na bütün samimiyetimizle bağlanmışızdır. Yoksa siz gerçek İbrahim, İsmail, İshâ, Yakup ve oğulları, Yahudi yahut Hristiyanlar mı idi diyorsunuz? De ki bunu siz mi daha iyi bilensiniz yoksa Allah mı? Nezdinde Allah'tan gelen bir şahitliği, insanlardan saklayandan daha zalim kimdir ki? Allah sizin yapmakta olduklarınızdan gafil değil. Onlar birer ümmetti, gelip geçti. O ümmetlerin kazandığı kendilerinin, sizin kazandığınız da sizindir. Ve siz onların işlemiş olduklarından mesul de olacak değilsiniz. İnsanlardan, Yahudi ve müşriklerden bir takım beyinsizler, Müslümanların namazda kıble edinip, üzerinde durdukları, devam ettikleri eski kıblesinden çeviren sebep nedir diyecekler. De ki Habibim, doğu da Allah'ın, batıda. O kimi dilerse onu doğru yola iletir. Böylece sizi ey Muhammed ümmeti, vasat, orta bir ümmet yapmışızdır. İnsanlara karşı hakikatın şahitleri olasınız. Bu peygamberde sizin üzerinize tam bir şahide olsun diye. Habibim, senin hala üstünde dura geldiğin Kâbe'yi tekrar kıble yapmamız o peygambere, sana uyanları, senin izince gidenleri ayağının iki ökçesi üzerinde geri döneceklerden, irtidat edeceklerden ve münafıklardan ayırt etmemiz içindir. Gerçeği kıblenin bu suretle çevrilmesi elbette büyük bir meseledir. Ancak bu, Allah'ın doğru yola ilettiği kimseler hakkında asla varit değil. Allah, imanınızı zayi edecek değildir. Çünkü Allah, insanları çok esirgeyendir. Onlara rahmet ve inayetini esirgemeyendir. Biz, yüzünü vahye imtizar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 bunun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu pek iyi bilirler. Allah onların yapacaklarından kafil değildir. Ant olsun ki Habibim, sen kendilerine kıble verilenlere kıble meselesine dair her ayeti, bürhanı, mucizeyi getirmiş olsan onlar inatlarından yine senin kıblene uymazlar. Sen de onların kıblesine tabi olucu değilsin hatta onların kimi kiminin Yahudiler Hristiyanların, Hristiyanlar Yahudilerin kıblesine uyucu değildir amdolsun Habibim sana gelen bunca ilim ve vahiyden sonra bir farz onların heva ve heveslerine uyacak olursan o takdirde şüphesiz ve muhakkak kendilerine yazık etmişlerden sayılırsın Kendilerine kitap verdiklerimiz onu, o peygamberi, öz oğulları gibi tanırlar. Öyle iken içlerinden bir gürü, kendileri bilip durdukları halde yine mutlaka hakkı gizlerler. Hak Rabbindendir. O halde sakın şüphecilerden olma. Herkesin ve her kavim ve milletin yüzünü kendine döndürücü olduğu bir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 Günahlardan, maddi ve manevi kötülüklerden kurtarıp tertemiz yapıyor. Size kitap, Kur'an'ı ve hikmeti içinde bulunan hükümleri öğretiyor. Bilmediğiniz şeyleri size bildiriyor. Öyleyse siz beni taatle, ibadetle anın. Ben de sizi sevab ile, mağfiretle anayım. Bir de bana şükredin, bana nankörlük etmeyin. Ey iman edenler! Taate ve belaya sabır ile, bir de namazla haktan yardım isteyin. Şüphesiz ki Allah'ın yardımı sabredenlerle beraberdir. Allah yolunda öldürülmüş olanlar için ölüler demeyin. Bir akis onlar diridirler. Fakat siz iyice anlamazsınız. Amdolsun! Sizi biraz korku, biraz açlık, biraz da mallardan canlardan ve mahsullerden yana eksiltme ile imtihan edeceğiz. Sabredenlere lutfu kerememi müjdele ki onlar kendilerine bir bela geldiği zaman biz dünyada Allah'ın teslim olmuş kullarıyız ve biz ahirette de ancak ona dönücüleriz diyenlerdir. Onlar o teslimiyet ve istircağı gösterenler yok mu? Rablerinden mağfiretler, ve rahmet onların üzerindedir. Ve onlar doğru yola erdirlenlerin ta kendileridir. Şüphe yok ki, safa ile Merve Allah'ın şairindendir. İşte, kim o beyti Kabe'yi hac veya umre kaslı ile ziyaret ederse, bunları güzelce tavaf etmesinde üzerine bir beis yoktur. Kim gönlünden koparak vacip olmayan amellerden bir hayır işlerse,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 Şanından olanlar lanet eder. Ancak tevbe ve rücu edenler, hareketlerini düzeltenler ve hakikatı gizlemeyip iyice açıklayanlar başka. Ben artık onların günahlarından geçerim. Ben en çok tevbeyi kabul edenim, en çok esirgeyenim. Hakikat küfredip de kendileri kafirler olarak ölenler yok mu? İşte onlar Allah'ın meleklerine ve bütün insanlarına laneti onların üstündedir. Onun, o lanetin yahut cehennemin içinde ebedi kalıcıdırlar onlar. Onlardan azap da hafifletilmez. Kendilerinin yüzlerine de bakılmaz. Hepiniz, hepinizin ilahı zatında ve sıfatlarında asla benzeri bulunmayan bir tek ilahtır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O hem Rahman'dır, hem Rahim'dir. Şüphesiz göklerin ve yerin yaratılışında, Gece ile gündüzün bir bir ardınca gelişinde, insanlara yarar şeyleri denizde akıtıp taşıyan o gemilerde, Allah'ın yukarıdan indirip onun da yeryüzünü, Ölümünden sonra dirilttiği suda, deprenen her hayvanı orada üretip yaymasında gökle yer arasında hakkın emrine boyun eğmiş olan rüzgarları ve bulutları evirip çevirmesinde aklı ile düşünen bir kavim için nice ayetler Allah'ın varlığına, birliğine ve kemal-i kudretine delalet eden birçok alametler vardır. İnsanlar içinde Allah'tan gayrısını, O'na emsal edinen adamlar da vardır ki, onlara Allah'a olan sevgi gibi muhabbet beslerler. İman edenlerin Allah'a sevgisi ise her şeyden sağlamdır. Allah'a eş tutarak nefislerine zulmedenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvet ve kudretin hakikaten Allah'ın olduğunu ve Allah'ın hakikaten pek çetin, azaplı bulunduğunu gözleriyle görür gibi bilselerdi. O zaman görecekler ki arkalarından buyulup gidilenler kendilerine uyanlardan hızla uzaklaşmıştır. Hepsi o azabı görmüşlerdir. Aralarındaki ipler, münasebetler de parçalanıp kopmuştur. Ve tabi olanlar şöyle demiştir. Bizim için dünyaya bir dönüş olsaydı da bugün bizden uzaklaştıkları gibi biz de o gün onlardan uzaklaşsaydık. Böylece Allah onlara bütün yaptıklarını hasret ve nedametler halinde kendilerine gösterecektir. Ve onlar cehennemden akıcılar da değildirler. Ey insanlar! Yerdeki şeylerden helal ve temiz olmak şartıyla yiyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Çünkü o size hakikaten apaçık bir düşmandır. O size ancak kötülüğü, hayasızlığı ve Allah'a karşı bilmeyeceğiniz şeyleri söylemenizi emreder. Onların müşriklere, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman onlar, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız derler. Ya ataları bir şey anlamamış, doğruyu da bulamamış idiyseler... O küfredenlerin hali, bağırıp çağırıştan başka bir şey duymayan, anlamayan hayvanlara durmayıp haykıran bir çomanın haline ne kadar da benziyor. Onlar bir sürü sağırlar, dilsizler ve körlerdir. Onun için düşünmezler. Ey iman edenler! Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin, maddeten ve manen en temiz olanlarından yiyin. Allah'a şükredin. Eğer hakikaten ona kulluk ediyorsanız, O size ölüyü, murdar hayvanı, kanı, domuz etini, bir de Allah'tan başkası için kesileni katiyen haram kıldı. Fakat kim bunlardan yemeye mustar kalırsa, kimseye saldırmamak, ve haddi ölmeyecek miktarı geçmemek şartıyla onun üzerine günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok yargılayıcıdır, hakkıyla esirgeyicidir. Allah'ın indirdiği kitaptan peygamberin vasıflarına dair bir şey gizleyip de, onunla az bir bahayı, hasis bir menfaati satın alanlar yok mu? Onlar karınlarına ateşten başka bir şey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 Bu kitabın inzal, tasdik ve sıhatında ihtilafa düşenler elbette haktan uzak bir ayrılık içindedirler. Namazda yüzlerinizi doğu ve batı yönüne döndürmeniz bir taat bu değildir. Fakat bir ve iyilik Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitaba ve peygamberlere iman eden malını Allah sevgisiyle, yahut mana olan sevgisine rağmen akrabaya, yetimlere, yoksullara, yolda kalmış misafirlere, dilenenlere ve köle ve esirleri kurtarmaya veren, namazını dosdoğru kılan, zekatını veren kimselerin, aitleştikleri zaman sözlerini yerine getirenlerin, sıkıntıda ve hastalıkta ve muharebenin kızıştığı zamanlarda sabr metanet gösterenlerin, birridir, iyiliğidir. Onlar yok mu? İmanlarında ve bir taat iddiasında sadık olanlar onlardır. Ve onlar takvaya erenlerin de ta kendileridir. Ey iman edenler! Maktuller, öldürülmüşler hakkında size kısas misilleme yazıldı, farz edildi. Hür hür ile, köle köle ile, dişi dişi ile kısas olunur. Fakat kimin, hangi katilin lehimde, maktulün kardeşi, velisi tarafından cüz'i bir şey affolunursa hemen kısas düşer. Artık örfe uymak, şer'in ve aklın iyi gördüğünü yapmak, borcu ona, maktulün velisine güzellikle ödemek lazımdır. Bu, Rabbinizden bir hafifletme ve esirgemedir o halde. Kim bu afuvdan ve edadan sonra, katille veya taraflarına muhaseme ve tecavüzde bulunursa, onun için pek açıklı bir azap vardır. Ey salim akıl sahipleri! Kısasta sizin için umumi bir hayat vardır. Ta ki sakınırsınız. Sizden birinize ölüm gelip çattığı zaman, eğer mal bırakacaksa anaya, babaya,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 Bununla beraber kim vasiyet edenin haksızlığa meyilinden yahut günaha gireceğinden endişe edip de alakalıların aralarını bulursa ona da hiçbir günah yoktur. Şüphesiz ki Allah çok yargılayıcı, hakkıyla esirgeyicidir. Ey iman edenler! Sizden evvelki ümmetlere yazıldığı gibi sizin üzerinize de oruç yazıldı, farz edildi ta ki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 mahz hidayettir. Doğru yolun ve hak ile batılı ayırt eden hükümlerin nice açık delilleridir. Öyleyse, içimizden kim o aya erişirse, hazır olur, misafir olmazsa, onu orucunu tutsun. Kim de hasta olur, yahut bir sefer üzerinde bulunursa, o halde, başka günlerde, oruç tutamadığı günler sayısınca, orucunu kaza etsin. Allah! Size kolaylık diler, size zorluk istemez. Bu kolaylığı istemesi o sayıyı, kaza borcunuzu ikmal etmeniz. Allah'ı sizi muvaffak buyurduğu o şeyden dolayı da büyük tanımanız içindir. Olur ki şükredersiniz. Kullarım, Habibim sana beni sorunca haber ver ki, işte ben muhakkak yakınımdır.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 Evlere kapılarından gelin, Allah'tan korkun. Ta ki muradınıza kavuşasınız. Size harp açanlarla Allah yolunda siz de dövüşün. Müdafaa harbi yapın ancak aşırı gitmeyin. Şüphesiz ki Allah aşırı gidenleri sevmez. Onları size harp açanları nerede yakalarsanız öldürün. Onlar sizi çıkardıkları yerden Mekke'den çıkarın fitne katilden beterdir. Onlar Mescid-i Haram yanında orada sizinle dövüşünceye kadar yani dövüşmedikçe siz de orada kendileriyle dövüşmeyin. Fakat orada sizi öldürürlerse siz de onları öldürün. Kafirlerin cezası böyledir. Bununla beraber muharebeden vazgeçerlerse siz de bırakın. Şüphesiz ki Allah çok yarlıgayıcı, haklıyla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 Kim sizin üzerinize saldırırsa, siz de onların üstünüze saldırdıkları gibi ona saldırın. Fakat daima Allah'tan korkun ve bilin ki şüphesiz Allah takva sahipleriyle beraberdir. Allah yolunda mallarınızı harcayın. Kendinizi tehlikeye atmayın. Daima da iyilik edin. Allah muhakkak iyilik edenleri sever.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 fidye vacip olur. Emin olduğunuz vakit ise kim hacca kadar umre ile faidelenmek, sevaba girmek isterse kolayına gelen bir kurbanı kesmek vacip olur. Fakat onu bulamazsa hac günlerinden ihramlı olarak 3, döndüğünüz vakit 7 gün olmak üzere oruç tutmak vacip olur ki bunlar tam 10 gün eder. Bu ailesi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 Siz ne hayır yaparsanız Allah onu bilir. Bir de hac seferinize yetecek miktarda azıklanın. Muhakkak ki azın en hayırlısı dilenmekten, insanlara yük olmaktan kaçınmaktır. Ey kamil akıl sahipleri benden korkun. Hac mevsiminde ticaretle Rabbinizden rızık istemenizde bir günah yoktur. Arafattan orada vakfeden sonra seller gibi boşanıp el birlik aktığınız zaman meşari haramın yanında Allah'ı zikretin. O size nasıl hidayet ettiyse siz de onu öylece anın. Bilirsiniz ya siz bundan evvel gerçek sapıtlardandınız. Sonra insanların el birlik döndüğü yerden siz de dönün. Allah'tan günahlarınızı mağfiret buyurmasını isteyin. Şüphesiz ki Allah çok yarlı gayıcı, hakkıyla esirgeyicidir. Menasikinizi, hacca ait ibadetlerinizi bitirince, cahiliyette atalarınızı böbürlenerek andığınız gibi, hatta daha kuvvetli bir anışla Allah'ı anın. Artık o insanlardan kimi? Ey Rabbimiz!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 ve işlerinin bitirili vermesine mi bakıyorlar? Halbuki bütün işler Allah'a döndürülür. Sor İsrail oğullarına, onlara nice açık ayetler verdik. Kim Allah'ın nimetini, o nimet kendisine geldikten sonra küfür ile değiştirirse, şüphesiz Allah, cezası pek çetin olandır. Küfredenler, dünya hayatı pek süslendi. İman edenlerden kimiyle, Bilal, Ammar, Süheyb gibi fakirlerle eğleniyorlar. Halbuki takvaya eren o müminler, kıyamet gününde onların üstündedirler. Allah, kimi dilerse ona hesapsız rızık verir. İnsanlar bir tek ümmetti. Kimi iman etmek, kimi küfre sapmak suretiyle ihtilafa düştüler. Binaenaleyh Allah, Rahmetinin müjdecileri, azabının habercileri olmak üzere onlara peygamberler gönderdi ve beraberlerinde insanların ihtilafa düştükleri şeyler hakkında aralarında hüküm vermek için hak ve gerçek kitaplar da indirdi. Halbuki kendilerine apaçık deliller geldikten sonra birbirine karşı olan ihtiras ve hasetten ötürü ihtilafa düşenler o kitap verilenlerden başkası değildir. İşte Allah böylece iman edenleri, kendi iradesiyle hakkında ihtilafa düştükleri Hakk'a gerçeğe ulaştırdı. Allah kimi dilerse onu doğru yola iletir. Ey müminler! Yoksa siz sizden evvel geçenlerin hali başınıza gelmeden cennete girivereceğinizi mi sandınız? Onlara öyle yoksulluklar, ve sıkıntılar gelip çattı ve çeşitli belalarla sarsıldılar ki hatta peygamberleri maiyetindeki müminlerle birlikte Allah'ın yardımı ne zaman diyordu. Gözünüzü açın. Allah'ın yardımı yakındır muhakkak. Onlar hangi şeyi nafaka olarak vereceklerini sana sorarlar. De ki maldan vereceğiniz şey evleviyetle ananın Babanın, akrabanın, yetimlerin, yoksulların, yol oğlunun, misafirin hakkıdır. Her ne hayır işlerseniz şüphesiz Allah onu çok iyi bilen, mükafatını verendir. Ey müminler Taban sizin hoşunuza gitmediği halde uhdenize kıtal yani düşmanlarla savaş yazıldı, farz edildi. Olur ki bir şey hoşunuza gitmezken o sizin için hayırlı olur. Bir şeyi de sevdiğiniz halde o da hakkınızda şer olur. Allah bilir, siz bilmezsiniz. Sana haram olan o ayı, ondaki muharebeyi sorarlar. De ki onda, o ayda muharebe etmek büyük günahtır. İnsanları Allah yolundan men etmek. O'nu inkar etmek, ziyaretçilerin mescid-i harama gitmelerine mani olmak, O'nun halkını oradan çıkarmak ise Allah katında daha büyük günahtır. Fitne katilden de beterdir. Kafirler güçleri yetse sizi dininizden döndürünceye kadar sizinle savaşmalarında devam edeceklerdir. İçinizden kim dininden döner de o, kafir olarak ölürse onların o gibilerin yaptığı işler dünyada da ahirette de boşa gitmiştir. Onlar o ateşin cehennemin arkadaşlarıdır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere ebedi kalıcıdırlar. Hakikat iman edenler bir de Allah yolunda yurtlarından hicret edip de savaşanlar yok mu? İşte onlar Allah'ın rahmetini umarlar. Allah, müminleri hakkıyla yarlığa geci, onları cidden esirgeyicidir. Sana içkiyi ve kumarı sorarlar. De ki, onlarda hem büyük günah hem insanlar için faideler vardır. Günahları ise faidelerinden daha büyüktür. Yine, sana hangi şeyi nafaka vereceklerini sorarlar deki ki, ihtiyacınızdan artanı verin. Allah size böylece ayetlerini pek güzel açıklar. Olur ki, dünya hususunda da, ahiret işinde de iyice düşünürsünüz. Bir de, sana yetimleri sorarlar. De ki, onları yarar ve iyi bir hale getirmek hayırlıdır. Şayet kendileriyle bir arada yaşarsanız, onlar sizin kardeşlerinizdir. Allah'a. Yetimlerin salahına çalışanlarla onların mal ve halinde fesat ve fenalık yapanları bilir. Eğer Allah dileseydi sizi muhakkak zahmete sokardı. Şüphesiz Allah mutlak galiptir, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Ey müminler! Allah'a eş tanıyan kadınlarla, müşriklerle onlar imana gelinceye kadar evlenmeyin. İman eden bir cariye, müşrik bir kadından bu sizin hoşunuza gitse de elbette hayırlıdır. Müşrik erkeklere de onlar iman edinceye kadar mümin kadınları nikahlamayın. Mümin bir kul müşrikten o sizin hoşunuza gitse de elbette hayırlıdır. Onlar sizi cehenneme çağırırlar. Allah ise kendi iradesiyle cennete ve mağfirete çağırır. O, insanlara ayetlerini apaçık söyler. Ta ki iyice düşünüp ibret alsınlar. Sana kadınların ay halini de sorarlar. De ki o bir ezadır, pisliktir. Onun için hayız zamanında kadınlarınızla cinsi münasebetten ayrılın. Temizlendikleri vakte kadar kendilerine yaklaşmayın. İyice temizlendiler mi? O zaman. Allah'ın size emrettiği yerden Onlara gidin. Herhalde Allah hem çok tevbe edenleri sever, hem çok temizlenenleri sever. Kadınlarınız sizin evlat yetiştiren tarlanızdır. O halde tarlanıza dilediğiniz gibi gelin. Kendiniz için önden iyi ameller gönderin. Hayırlı evlatlar yetiştirin. Bir de Allah'tan korkun. Ve bilin ki herhalde siz O'na kavuşacaksınız. İman edenlere müştele. Allah'ı yeminlerinizden dolayı iyilik etmenize, fenalıktan sakınmanıza, insanların arasını bulmaya engel yapmayın. Allah her şeyi hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Allah sizi yeminlerinizdeki lavdan dolayı sorumlu tutmaz. Fakat sizi kalplerinizin azmettiği yeminler yüzünden muahize eder. Allah çok yarlı Halimdir. Kullarının günah sebebiyle azıklarını da kesici değildir. Kadınlarına yaklaşmamaya yemin edenler için dört ay beklemek vardır. Eğer erkekler o müddet içinde kefaret yaparak zevcelerine dönerlerse şüphe yok ki Allah cidden yarlı gayıcı hakkıyla esirgeyicidir. Eğer o suretle Yemin edenler rica etmeyip de kadınlarını boşamaya karar verirlerse ayrılırlar. Şüphesiz Allah onların sözlerini hakkıyla işitici, niyetlerini gerçekten bilicidir. Boşanmış kadınlar kendi kendilerine üç hayız ve temizlenme müddeti beklerler. Beklesinler. Eğer onlar Allah'a ve ahiret gününe inanıyorlarsa... Allah'ın kendi rahimlerinde yarattığını söylemeyerek gizlemeleri onlara helal olmaz. Kocaları bu bekleme müddeti içinde barışmak isterlerse onları geri almaya herkesten çok layıktırlar. Erkeklerin meşru surette kadınlar üzerindeki hakları gibi kadınların da onlar üzerinde hakları vardır. Yalnız erkekler onlar üzerinde daha üstün bir dereceye maliktirler. Allah mutlak galiptir. Gerçek hüküm ve hikmet sahibidir. Boşama iki defadır. Ondan sonrası ya iyilikle tutmak, ya güzellikle salmaktır. Ey zevçler! Onlara, kadınlara verdiğiniz bir şeyi, mehri geri almanız size helal olmaz. Meğer ki erkekle kadın, Allah'ın sınırlarını, evlilik haklarını ayakta tutamayacaklarından korkmuş, ümitlerini kesmiş olsunlar. Eğer bu suretle siz de onların zevç ve zevcenin, Allah'ın sınırlarını hakkıyla muhafaza ve ifa edemeyeceklerinden korkarsanız, o halde kadının serbest boşanması için fidye vermesinde, hakkından vazgeçmesinde, İkisi üzerinde de vebal yoktur. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. Onları çiğneyip geçmeyin. Kim Allah'ın sınırlarını aşarsa, işte onlar zalimlerin ta kendileridir. Yine erkek zevcesini üçüncü defa olarak boşarsa, ondan sonra kadın kendinden başka bir yere nikahlanıp, varıncaya kadar ona, o birinci zevcine helal olmaz. Bununla beraber eğer bu yeni koca da onu boşar da onlar birinci zevce ile aynı zevce Allah'ın sınırlarını ayakta tutacaklarını tatbik edeceklerini zannederlerse iddet bittikten sonra tekrar birbirine dönmelerinde, evlenmelerinde her ikisi hakkında da vebal yoktur. Bunlar bilir, anlar bir kavim için Allah'ın açıkladığı sınırlardır. Hem kadınları boşadığınızda iddetlerini bitirdiler mi? Artık onları ya kendilerine ricaatla, iyilikle tutun, ya iyilikle bırakın. Fakat onları sırf zulmedebilmeniz için zararlarına olarak tutmayın. Kim böyle yaparsa muhakkak kendine yazık etmiş olur. Allah'ın ayetlerini muhalefetle oyuncak yerine koymayın. Allah'ın üzerinizdeki nimetini ve size öğüt vermek için indirdiği kitabı Kur'an'ı ve ondaki hikmeti düşünün. Allah'tan korkun ve bilin ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Kadınları boşadınız da iddetlerini bitirdiler mi? Aralarında meşru bir surette anlaştıkları takdirde artık kendilerini kocalarına nikah etmelerine engel olmayın. İşte İçinizden Allah'a ve ahiret gününe iman etmekte olanlara bununla öğüt veriliyor. Bu sizin için daha faziletli ve daha temizdir. Ondaki maslahatı Allah bilir, siz bilmezsiniz. Anneler çocuklarını iki bütün yıl emzirirler. Bu hüküm emmeyi tamam yaptırmak isteyenler içindir. Onların annelerin maruf ve çiyle yiyeceği, giyeceği, Çocuk kendisinin olan babaya aittir. Kimse takatından ziyadesiyle mükellef tutulmaz. Ne bir anne çocuğu yüzünden ne de bir çocuk kendisinin olan bir baba çocuğu sebebiyle zarara sokulmasın. Mirasçıya düşen vazifede bunun gibidir. Eğer ana ve baba aralarında rıza ve müşavere ile bir ittifak çocuğu iki sene dolmadan memeden kesmeyi arzu ederlerse... İkisinin üzerine de vebal yoktur. Çocuklarınızı başkalarına emzirtmek isterseniz meşru surette, verdiğiniz emzirme ücretini teslim etmek, ödemek şartıyla yine uhdenize vebal yoktur. Allah'tan korkun ve bilin ki şüphesiz Allah ne yaparsanız hakkıyla görendir. İçinizden ölenlerin geride bıraktıkları zevceler kendi kendilerine dört ay 10 gün beklerler. İşte bu müddeti bitirdikleri zaman artık onların kendileri hakkında meşru vecihle yaptıkları şeyden dolayı size günah yoktur. Allah ne işlerseniz hepsinden hakkıyla haberdardır. Vefat iddetini bekleyen kadınları nikahla isteyeceğinizi çıplatmanızda, yahut böyle bir arzuyu gönüllerinizde saklamanızda üzerinize bir vebal yoktur. Allah bilmiştir ki siz onların mutlaka hatırlayacaksınız. Ancak kendileriyle gizlice vaatleşmeyin. Çıtlatma suretinde meşru bir söz söylemeniz ise başka. Farz olan iddet. Sonunu buluncaya kadar da nikah bağını bağlamaya azmetmeyin. Ve bilin ki Allah kalplerinizde olanı muhakkak biliyor. Artık ondan sakının ve yine Bilin ki şüphesiz Allah çok yarlı gıyıcıdır. Gerçek ilim sahibidir. Cezada acele edici değildir. Kendileriyle temas etmediğiniz yahut kendilerine bir mehir tayin eylemediğiniz kadınları boşamışsanız bunda üzerinize vebal yoktur. Onları zengin olanınız kudretince, darda bulunanınız da halince olmak üzere maruf bir faide ile faidelendiriniz. Bu iyilik etmek şiarında bulunanların üzerine bir borçtur. Eğer siz onları kendilerine temas etmeden önce boşar fakat daha evvelden onlara bir mehir tayin etmiş bulunursanız o halde tayin ettiğiniz o mehirin yarısı onlarındır. Meğer ki kendileri vazgeçmiş olsunlar yahut nikah düğümü elinde bulunan kimse bağış yapmış olsun. Ey erkekler! Sizin bağışlamanız takvaya daha yakındır. Aranızdaki üstünlüğü unutmayın. Şüphesiz Allah ne yaparsanız hakkıyla görücüdür. Namazlara ve orta namaza vakitlerinde rükümleri ve şartları ile devam edin. Allah'ın divanına tam huşu ve taaklı durun. Fakat muharebe, su baskını ve benzerleri gibi bir tehlikeden korkarak Hakk'ın divanına tam huşu ve taatle durmak imkanını bulamazsanız, o halde namazı yürüyerek yahut süvari olarak kıbleye veya herhangi bir semte karşı kılın, bırakmayın. Tehlikeden emin ve salim olduğunuz vakit ise yine Allah'ı size bilmediğiniz şeyleri nasıl öğretti ise o vecih ile anın. Sizden zevcelerini geride bırakıp ölecek olanlar, eşlerinin kendi evlerinden çıkarılmayarak yılına kadar faidelenmesini, bakılmasını vasiyet etsinler. Bunun üzerine onlar kendiliklerinden çıkarlarsa artık onların bizzat yaptıkları meşru işlerden dolayı size mesuliyet yoktur. Allah'a. Emrüne hile muhalefet ve ilahi hududunu tecavüz edenlerden intikam almakta mutlak galiptir. Teşriide ve hükümleri açıklamada da yüce hikmet sahibidir. Boşanan kadınların da meşru surette faydalaneleri haklarıdır ki bu Allah'tan korkanlar için bir vazifedir. İşte Allah akıllarınız ersin diye Size ayetlerini böyle açıklar. Habibim, sayıları binlerce olduğu halde ölüm korkusuyla yurtlarından bırakıp çıkanları görmüş gibi bilmedin mi? Allah onlara ölün dedi. Sonra da kendilerini diriltti. Herhalde Allah, insanlara karşı fazla inayet sahibidir. Fakat insanların pek çoğu şükretmezler. Allah yolunda muharebe edin. Bilin ki şüphesiz Allah, hakkıyla işitici, kemaliyle bilicidir. Kimdir o ki Allah'a güzel bir ödünç versin de Allah da onu kat kat birçok arttırsın. Allah kimini daraltır kimini genişletir. Siz hepiniz. Ancak ona döndürülüp götürüleceksiniz. Musa'dan sonra İsrail oğullarının ileri gelenlerine bakmadın mı? Hani onlar peygamberlerine bize bir hükümdar gönder, tayin et de Allah yolunda savaşalım demişlerdi. O da ya üzerinize bir muharebe yazılıp farz edilip de savaşı tutmayı verirseniz demişti. Onlar şöyle söylemişlerdi. Allah yolunda neye savaşmayalım? Hem hakikaten yurtlarımızdan çıkarıldık, hem evlatlarımızdan mahrum edildik fakat Vaktaki uhdelerine savaş yazıldı. İçlerinden birazı müstesna olmak üzere muharebeden yüz çevirdiler. Allah çok iyi bilicidir o zalimleri. Onlara peygamberleri hakikat Allah size bir padişah olarak talutu göndermiştir dedi. Dediler ki biz hükümdarlığa ondan daha layık iken ve ona maldan da bir bolluk verilmemişken nasıl olur da bizim başımızda padişahlık onun olabilir? Peygamber dedi. Şüphesiz Allah onu sizin üstünüze beğenip seçmiştir. Ona bilgice, vücutça, kuvvetce de bir üstünlük vermiştir. Allah mülkünü kime dilerse ona verir. Allah'ın rahmeti, ilmi, her şeye yaygın ve lütfu keremi boldur. Gerçek bilicidir. Peygamberleri onlara şöyle de söyledi. Gerçek, onun hükümdarlığının açık alameti size o, tabutun gelmesi olacaktır ki, içinde Rabbinizden bir sekinet ve Musa hanedanıyla Harun ailesinin metrukatından bir bakiye vardır. Meleklere onu yüklenip getirecektir. Elbette bunda size kat'i bir alamet ve kafi bir işaret ve ibret vardır. Eğer iman etmiş kimselerseniz. ki talut ordusuyla ayrılıp çıktı. Dedi ki, şüphesiz Allah sizi bir ırmakla imtihan edicidir. İşte kim ondan kana kana içerse benden değil. Kim onu tutmazsa artık o benden. Eliyle bir avuç alanlar başka onlara müsaade var derken ırma varır varmaz içlerinden birazı müstesna olmak üzere ondan bol bol içtiler. Nihayet o talud ve mahiyetindeki müminler vaktaki onu ırmağa geçtiler. Beri yanda kalanlar dediler ki, bugün bizim caluta ve ordusuna karşı duracak takatimiz yoktur. Ahirette muhakkak Allah'a kavuşacaklarını bilenler ve itaatle ırmağa geçenler ise nice Az bir cemiyet daha çok bir cemiyete Allah'ın izniyle galebe etmiştir. Allah sabır ve sebat edenlerle beraberdir dediler. Onlar, Talut'a itaat eden müminler, Cavut ile askerlerine karşı çıktıkları zaman niyaz edip dediler ki, Ey Rabbimiz, üzerimize yağmur gibi sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver. Er meydanından kaydırma. Bu kafirler güruhuna karşı bize yardım et. Derken, düşmanla karşılaşır karşılaşmaz Allah'ın izniyle onları düşmanlarını bozguna uğrattılar. Müminlerin arasında bulunan Davud da Calut'u öldürdü. Allah da ona, Eşmüil'in ve Talut'un vefatından sonra bir arada saltanat ve hikmeti Peygamberliği verdi ve daha dilemekte olduğundan da bazı şeyler öğretti. Eğer Allah insanların bir kısmını diğer bir kısmı ile önleyip savmasaydı yeryüzü muhakkak fesada uğrardı. Fakat Allah alemlere karşı büyük fazlu inayet sahibidir. Bunlar Allah'ın ayetleridir ki onları Habibim sana hak olarak okuyoruz. Sen şüphesiz muhakkak gönderilen peygamberlerdensin. Bu surede zikredilen o peygamberler yok mu? Biz onların kimine kiminden üstün meziyetler verdik. Allah onlardan biriyle söyleşmiş, birini de birçok derecelerle yükseltmiştir. Meryem'in oğlu İsa'ya o beyineleri, açık ayetleri, bürhanları, mucizeleri biz verdik. Bu onu Ruhul Kuduz, Cebrail ile destekledik. Eğer Allah dileseydi, onların arkasındaki ümmetler kendilerine o apaçık bürhanlar geldikten sonra birbirini öldürmezlerdi. Fakat ihtilafa düştüler. Bin netice onlardan kimi iman etti, kimi küfre saptı. Eğer Allah dileseydi, birbirini öldürmezlerdi. Şu var ki Allah ne dilerse yapar. Ey iman edenler, içinde ne bir alışveriş, ne bir dostluk, ne de bir şefaat imkanı bulunmayan bir gün gelmezden evvel size verdiğimiz rızıktan hak yolunda harcayın. Kafirler zulmedenlerin ta kendileridir. Allah, o Allah'tır ki kendinden başka hiçbir ilah yoktur. O zati Ezeli ve ebedi hayat ile diridir, bakidir. Zatıyla ve kemaliyle kaimdir. Yarattıklarının her an tedbir-i hıfzında yegane hakimdir. Her şey onunla kaimdir. Onu ne bir uyuklama tutabilir ne de bir uyku. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi onun. Onun izni olmadıkça nezdinde şefaat edecek, Kimmiş o yarattıklarının önlerindekini, arkalarındakini, yaptıklarını, yapacaklarını, bildiklerini, bilmediklerini, açıkladıklarını, gizlediklerini, dünyalarını, ahiretlerini, hülasa her şeyini, her şeyini bilir. Mahlukatı onun ilminden, yalnız kendisinin dilediğinden başka hiçbir şeyi kabil değil, kavrayamazlar. Onun kürsüsü gökleri ve yeri kucaklamıştır. O kadar vasidir. Bunların nikahmanlığı ona ağır da gelmez. O çok yüce, çok büyüktür. Dinde zorlama yoktur. Hakikat iman ile küfür apaçık meydana çıkmıştır. Artık kim şeytanı tanımayıp da Allah'a iman ederse o muhakkak ki kopması mümkün olmayan en sağlam kulpa yapışmıştır. Allah, hakkıyla işitici, her şeyi kemaliyle biricidir. Allah, iman edenlerin yardımcısıdır. Onları karanlıklardan kurtarıp nura çıkarır. Küfredenlerin dostları ise şeytandır. O da kendilerini nurdan ayırıp karanlıklara çıkarır. Onlar cehennemin arkadaşlarıdır. Onlar orada bir daha çıkmamak üzere, Ebedi kalışıdırlar. Allah kendisine mülkü saltanat verdiği için şımararak İbrahim ile Rabbi hakkında çekişeni görmedin mi? Hani İbrahim benim Rabbim hem diriltir hem öldürür deyince o ben de diriltir öldürürüm demişti. İbrahim Allah güneşi doğudan getiriyor. Haydi sen de onu batıdan getir deyince ise o kafir şaşırıp ve tutulup kalmıştı. Allah, zalimler güruhunu muvaffak etmez. Yahut o kimse gibisini görmedin mi ki, binalarının çatıları çökmüş, duvarları üstüne yıkılmış, kimsecikleri de kalmamış bir kasabaya uğramış, kendi kendine Allah burasını ölümden sonra acaba nasıl diriltecek demiş. Allah da onu yüzyıl ölü bırakmış. Sonra diriltmiş Kendisine ne kadar eğlendin demiş o da. Bir gün yahut bir günden az diye söylemişti. Allah ona hayır. Yüzyıl ölü kaldın. İşte yiyeceğine içeceğine bak. Henüz bozulmamıştır. Bir de merkebine bak. Böyle yapmamız seni insanlara ibret nişanesi kılmamız içindir. Merkebin kemiklerine de bak. Onları nasıl birleştirip yerli yerine koyuyoruz. ''Sonra da onlara et giydiriyoruz.'' dedi. O merkep dirilip eski haline geldiği ve her şey kendisine apaçık belli olduğu zaman şöyle dedi. ''Artık şu müşahedemle de biliyorum ki Allah şüphesiz her şeye hakkıyla gücü yetendir.'' ''Hani İbrahim, ey Rabbim ölüleri nasıl dirilteceğini bana göster.'' demiş. ''Allah buna inanmadın mı yoksa?'' demiş. O da inandım, fakat kalbimin gözümle de görerek yatışması için istedim diye söylemişti. Allah dedi ki, ''Dört kuş tut, onları kendine alıştır. Sonra kesip, hamur yapıp, her parçasını bir dağın üzerine bırak. Sonra da onları çağır. Koşarak sana geleceklerdir. Bil ki şüphesiz Allah bir kadir-i mutlaktır. Tam bir hüküm ve hikmet sahibidir. Mallarını Allah yolunda harcayanların hali, yedi başak bitiren, her başakta yüz tane bulunan bir tek tohumun hâli gibidir. Allah kime dilerse ona kat kat verir. Allah ihsanı bol olan hakkıyla bilendir. Mallarını Allah yolunda harcayıp da sonra o harcadıklarının arkasından bir başa kakış ve bir eziyet takıp katmayanlar yok mu? Onların radleri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Mahzun da olacak değillerdir onlar. İyi, güzel ve tatlı bir söz ve bir ayıp örtme. Ardından eziyet gelen bir sadakadan hayırlıdır. Allah kullarının sadakalarından müstahalidir, halimdir. Ukubette acele edici değildir. Ey iman edenler! Sadakalarınızı malını insanlara gösteriş için harcayan Allah ve ahiret gününe inanmayan bir kimse gibi başa kalkmak ve incitmek suretiyle heder etmeyin. Çünkü onun hali, üzerinde bir toprak bulunup da kendine şiddetli bir yağmur isabet eden bu suretle, o kendisini kas katı bir taş haline bırakmış olan kaypak bir kayanın hali gibidir. Onlar, dünyada işledikleri hiçbir şeyden sevap kazanmaya muktedir olmazlar. Allah kafirler güruhuna hidayet vermez. Allah'ın rızasını istemek ve ruhlarında olan imanı kökleştirip takviye etmek için mallarını harcayanların halide bir tepenin üzerinde bulunan güzel bir bahçenin haline benzer ki ona bir yağmur isabet etmiş de meyvelerini iki kat vermiştir. Ona bol bir yağmur düşmese de, hiç olmazsa onda bir çisinti bulunur. Allah ne yaparsanız hepsini hakkıyla görüçlüdür. Sizden herhangi biriniz arzu eder mi ki? Hurmalardan, üzümlerden onun bir bahçesi olsun, altından ırmaklar aksın, orada kendisinin her çeşit meyveleri bulunsun. Fakat ona ihtiyarlık çöksün, aciz ve küçük çocukları da olsun derken, onun ve yavrularının biricik geçim vasıtaları olan ona o bahçeye, içinde bir ateş bulunan bir bora isabet etsin de o yanıversin. İşte Allah size ayetlerini böyle apaçık bildirir. Olur ki iyi düşünürsünüz. Ey iman edenler! Hak yolunda infakı, harcamayı, kazandıklarınızın en güzellerinden ve sizin için yerden çıkardıklarınızdan, Yapın. Kendilerinizin göz yummadan alıcısı olmadığınız pek adi, bayağı şeyleri vermeye yeltenmeyin. Bilin ki şüphesiz Allah her şeyden müstahanidir. Asıl hamde layık olan O'dur. Şeytan sizi fakir olacaksınız diye korkutur. Size cimriliği emreder. Allah ise nafaka hususunda size kendisinden bir yarlı gama, ve bir bolluk vaat ediyor. Allah, ihsanı geniş olan her şeyi hakkıyla bilendir. Allah, hikmet kime dilerse ona verir. Kime de hikmet verilirse muhakkak ki ona çok hayır verilmiştir. Salim, akıl sahiplerinden başkası iyi düşünmez. Nafakadan ne harcadınız yahut adaktan ne adadınızsa muhakkak Allah onu bilir. Zalimlerin hiçbir yardımcıları yoktur. Eğer sadakaları aşikare verirseniz o ne güzel. Eğer onları gizler, onları bu suretle fakirlere verirseniz işte bu sizin için daha dahildir. Allah o sebeple günahlarınızdan bir kısmını yarlığar. Allah ne yaparsanız ondan hakkıyla haberdardır. Habibim, Onları, insanları hidayete erdirmek senin üstüne borç değil. Ancak Allah hidayeti kime dilerse ona verir, nasip eder. İnfak edeceğiniz hayır mal kendi faidenizedir. Zaten siz ey müminler, Allah'ın rızasını aramaktan başka bir suretle infak da etmezsiniz. Allah yolunda maldan harcadığınız size fazlasıyla ödenecektir. Siz bu hususta da haksızlığa uğratılmayacaksınız. Sadakalar Allah yolunda kendilerini vakfetmiş fakirler içindir ki onlar yeryüzünde dolaşmaya muktedir olmazlar. Hallerini bilmeyen, iffet ve istinalarından dolayı onları zengin kimseler sanır. Sen Habibim, o gibileri simalarından tanırsın. Onlar insanlardan yüzsüzlük edip de bir şey istemezler. Siz hak yolunda ne mal harcarsanız şüphesiz Allah onu hakkıyla biricidir. Mallarını gece gündüz, gizli aşikar, hak yolunda harcayanlar yok mu? İşte onların Rableri katında mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku da yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. Riba, faiz yiyenler kendilerini şeytan çarpmış birer mecnundan başka bir halde kabirlerinden kalkmazlar. Böyle olması da onların alım satımda ancak riba gibidir demelerindendir. Halbuki Allah alışverişi helal, ribayı faizi haram kılmıştır. Bundan böyle kim Rabbinden kendisine bir öğüt gelip de, faizden vazgeçerse, Geçmişi ona ve işi hakkındaki hükümde Allah'a aittir. Kim de tekrar faize dönerse onlar o ateşin yaranıdırlar ki orada onlar bir daha çıkmamak üzere ebedi kalıcıdırlar. Allah ribanın bereketini tamamen giderir. Sadakası verilen malları ise arttırır. Allah haramı helal tanımakta ısrar eden çok kafir, çok günahkar hiçbir kimseyi sevmez. İman eden, iyi iyi amel ve hareketlerde bulunan, namazını dosdoğru kılan, bir de zekatını veren kimselerin, evet onların Rableri indinde mükafatları vardır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzunda olacak değillerdir. Ey iman edenler! Gerçek müminler iseniz Allah'tan korkun. Faizden henüz alınmamış olup da kalanı bırakın, almayın. İşte böyle yapmazsanız Allah'a ve Peygamberine karşı harbe girmiş olduğunuzu bilin. Eğer tefeciliğe, murahabeciliğe tevbe ederseniz, mallarınızın başları semayeleriniz yine sizindir. Bu suretle ne haksızlık yapmış, ne de haksızlığa uğratılmış olmazsınız. Eğer borçlu darlık içinde bulunuyorsa ona geniş bir zamana kadar mühlet verin. Sadaka olarak bağışlamanız ise sizin için daha hayırlıdır eğer bilirseniz. Öyle bir günden sakının ki hepiniz o gün Allah'a döndürüleceksiniz. Sonra herkese kazandığı tas tamam verilecek. Onlara ...haksızlık edilmeyecektir. Ey iman edenler! Tayin edilmiş bir vakte kadar birbirinize borçlandığınız zaman onu yazın. Aranızda bir yazıcı da doğrulukla onu yazsın. Katip, Allah'ın kendisine öğrettiği gibi yazmaktan çekinmesin, yazsın. Üzerinde hak olan borçlu da yazdırsın. Borcunu ikrar etsin. Rabbi olan Allah'tan korksun ondan borcundan hiçbir şeyi eksik bırakmasın. Eğer üstünde hak bulunan borcu bir beyinsiz veya bir zayıf olur. Yahut da bizzat yazdırmaya ve ikrara gücü yetmezse velisi dost doğru yazdırsın, ikrar etsin. Erkeklerinizden iki de şahit yapın. Eğer iki erkek bulunmazsa o halde razı ve doğruluğuna emin olacağınız şahitlerden bir erkekle iki kadın yeter. Bu surette kadınlardan biri unutursa öbürünün hatırlatması kolay olur. Şahitler şehadeti edaya çağrıldıkları vakit kaçınmasın. Az olsun çok olsun. Onu vadesiyle beraber yazmaktan üşenmeyin. Bu Allah yanında adalete daha uygun. Şahitlik için daha sağlam. Şüpheye düşmemenize de daha yakındır. Meğer ki aranızda elden ele devredeceğiniz ve peşin yaptığınız bir ticaret olsun o zaman bunu yazmamanızda size bir vebal yoktur. Alışveriş yaptığınızda şahit tutun. Yazana da şahitlik edene de asla zarar verilmesin. Bunu yaparsanız o kendinize dokunacak bir fısk ve isyan olur. Allah'tan korkun. Allah size öğretiyor. Allah her şeyi hakkıyla bilendir. Eğer bir sefer üzerinde iseniz, bir yazıcı da bulamadınızsa o vakit borçludan alınmış rehinler de yeter. Eğer birbirinize emin olmuşsanız kendisine inanılan adam borçlu, Rabbi olan Allah'tan korksun da emanetini tas tamam ödesin. Şahitliği gizlemeyin. Kim onu gizlerse hakikat şudur ki onun kalbi bir günahkardır. Allah ne yaparsanız hakkıyla bilendir. Göklerde ne var, yerde ne varsa hepsi Allah'ındır. Eğer siz içinizdekini açıklar yahut gizlerseniz Allah onunla sizi hesaba çeker. Sonra kimi dilerse onu yarlıgar, Kimi dilerse onu da Allah her şeye hakkıyla kadirdir. O peygamber de kendisine Rabbinden indirilene iman etti. Müminler de onlardan her biri Allah'a, O'nun meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine inandı. O'nun, Allah'ın peygamberlerinden hiçbirini diğerlerinin arasından ayırmayız. Hepsine inanırız. Dinledik, kabul ettik emrine itaat ettik. Ey Rabbimiz! Mağfiretini isteriz. Son barışımız anca sanadır dediler. Allah, hiçbir kimseye, gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez. Herkesin kazandığı hayır, kendi faydesine, yaptığı şer, kendi zararınadır. Ey Rabbimiz! Unuttuk yahut yanıldıysak, Bizi tutup sorguya çekme. Ey Rabbimiz! Bizden evvelki ümmetlere yüklediğin gibi üstümüze ağır bir yük yükleme. Ey Rabbimiz! Taat getiremeyeceğimizi bize taşıtma. Bizden sadır olan günahları sil. Bağışla. Bizi yarlığa, bizi esirge. Sen Mevlamızsın bizim. Artık kafirler güruhuna karşı da bize yardım et.